Ebu Bekirler, Ömerler Allah onlardan razı olsun İlk gün Dağlar gibi büyük bir imanla Resulullah'ın Aleyhissalatu vesselam Önünde diz çöktüler Cahiliyenin bin yıllık geleneğini Bir dakikada devirip attılar Sıfırlarken cahiliyi Yüzde yüz sıfırladılar Sen ya Resulallah dediler ardından bir daha hiç kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başka hiç kimse onların gözünde önder olarak görülmedi ama Ebu Bekir'in eğitim süreci 25 yıl sürdü 23 yıl sevgili peygamberiyle bir arada durdu ondan sonra da hala peygamberi aleyhissalatu vesselam ondan razı olarak ahirete intikal ettiğin halde, hala Ebu Bekir her gün bir şeyler öğrenmeye devam etti. Ebu Bekir olduğu halde, Ömer'siz bir gün geçirmek istemedi, yanımdan ayrılma dedi. Vezir olarak Ömer'i yanında tuttu. Biz Ebu Bekir'e hayranız, Ebu Bekir ise kendini hala talebe görüyor. Hala bir tarafım eksik, tamamlayayım diye uğraşıyor. Öyle olmasaydı, Kibir Ebu Bekir'i batırırdı zaten. Ebu Bekir böyle düşünmeseydi ucup diye bir hastalık onu sel gibi götürüp helak ederdi. Müslümanlık bir günde şirki, küfrü, dalaleti, sapıklığı, ilhadı bir günde silip atmak, ömrün boyu da merdiven yükselmek dinidir. Bunu bu şekilde bileceğiz. Allah'ın razı oldum dediği, razı oldum, beğendim dediği Peygamber aleyhisselamın biricik ashabı en son günlerinde diploma alıp mezuniyet töreni yaşadıkları günlerde bile sevgili Peygamber aleyhisselatü vesselamın etrafında güneşin dibinde buz gibi hatalar yaptılar.